İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır.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 Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha Yani Allah'a ibadet edin Hey ne diyorsun sen ebn Bekir değil mi Biz de seni akıllı bir adam sanırız. Hey kimin birine dil uzatıyorsun sen Resulullah nasıl Ona bir, bir Zarar verdiler mi Oğlum Sen hele bir iyileş Gider görüşürsün Ya Resulullah sen selametlisin ya Daha ne isterim o adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir yüzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu. 8. Bölüm Gıfar kabilesi Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat, gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde, kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üney's döndüğünde,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 Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır. Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım. Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar. Tamam. Dikkatli olurum. Merak etme. Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi Peygamberimizi şahsen tanımıyor Onu birilerine sormayı uygun görmüyor Kabe civarında yatıp kalkıyordu Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmiştir. Galiba uzak yoldan gelmiş Birkaç gündür burada görüyorum onu Kimi kimsesi yok herhalde Bize davet edeyim dinlensin biraz Merhaba yolcu Nereden geldin nereye gidersin Birkaç gündür burada görüyorum seni Gifar kabilesinden. Buraya bir iş için geldim. Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim. Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum. E arkadaşım? Asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye? Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle. Tabii ki. Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim. Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın. Tamam mı? Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim. Ya Resulallah sizi görmek isteyen biri var. Selamun aleyküm. Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu. İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim. Peygamberimiz ne zamandan beri buradasın dedi. Üç gündür buradayım. Peygamberimiz ne yer ne içersin diye sordu. Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki. Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur, diye onayladı Ebu Zer. I. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer, Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel, bize katıl, dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.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 Muhammed onun kulu ve elçisidir Ne diyor bu adam endirin Ne diyor bu be! adam Durun Durun Bırakın adamı Öldüreceksiniz ne yapıyorsunuz Duymuyor musunuz beni Bırakın diyorum o adamı Bakın, bakın o gıfar kabilesinden Ticaret karavanınızın yolu üzerinde Tehlike olsun istemezsiniz değil mi Gıfar mı dedin Ne söylemediniz önceden Bırakın gitsin Bir kan davasına daha ihtiyacınız yok Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken peygamber efendimize, ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi. Allah'a hamd olsun. Ben ona hamdeder eder. Yardımı ondan dilerim. Ona inanır, ve O'na dayanırım. Şüphesiz bilirim ki O'ndan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki O'ndan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler sizlersiniz. Kardeşimin oğlu, burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel, doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi... Abdulmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim artık onun dini üzerinde öleceğim. Ey Abdülmuttalib oğulları! Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz. Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu hep. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir. Ah. Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında... ...onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var? Korkak. Hep böyle menfaatçı oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu... ...insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi... Ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam. Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Araplar içinde benim size getirdiğim hayrı kavmine getiren başka kimse yoktur. Ben sizi söylemesi kolay ama çok kıymetli bir söze davet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık edin. Yüce Allah beni bununla görevlendirdi. O halde hanginiz bunu kabul ederek bana yardımcı ve destek olur? Uzun süren bir suskunluk oldu. Ebu Leheb'in çıkışı herkesi endişelendirmişti. O zamanlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı. Ya Resulallah! Sana ben yardımcı olurum. Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı. Ey Allah'ın Resulü! Ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi. <gülüyor> Ebu Talip tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. <gülüyor> hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter. Hadi gidelim, hadi gidelim. Birkaç gün sonra Peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslamı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız? Evet, evet inanırız. Yalan söylediğini duymadım. Sana El Emin lakabını boşuna mı taktılar? Güvenilir bir insansın. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Menaf oğulları, ey Ka'b oğulları, ey Haşim oğulları Ey Abdulmuttalip oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu! Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyir'in annesi! Muhammed'in halası Safiye Ey Muhammed'in kızı Fatıma Kendinizi ateşten koruyun Söylediğim kelimeyi söylerseniz Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz Size cenneti Taahhüt ederim Demedikçe de size ne dünyada Ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim Ne diyor bu Ne diyor bu adam <gülüyor> Helak olasıca Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu Bizi işimizden gücümüzden etti Hadi Boşuna gidelim. gidelim Boşuna bekledik Keşke gelmesin Evet işimizden gücümüzden ettin bizi Böylece Hz. Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık Tebliğ etmiş oldu Mekke'ye gelen ziyaretçiler de Bu durumdan haberdar olup Gittikleri yerlere bu haberi götürmeye Başladılar Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler. Asr Saadet Radyo Tiyatro'sunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.